tick in my brain, brain. brain, brain. neuropolitika Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbik. Efendim günaydın. Günaydınlar. Ee, bu program... Eski yayın döneminin son programı. Son program. Ee, 18 Ekim de yayınlanacak. Ve tabii ki eskiden olduğu gibi yarım saatlik bir program olarak yayınlanacak. E, bu yayın döneminde aldığımız kime mailler e, programın süresinin e, esas mesaja gelmek konusunda e, zaman zaman yetersiz olduğunu ve e, uzatılması gerektiğini söylediler. Bu açık radyo Yönetimi de e, aynı konuda bir de, planlama, ilgi gösterdi bu evet, şikayetle. gösterdi ve planlama içine girdi. Sağ olsunlar. Tabii. E, ve bizim e, aslında her hafta yeni araştırma sonuçlarını diğer verilerle birlikte yorumlama zorluğumuz da bildikleri için sonuç olarak 15 günde bir bir saatlik program olarak yayınlanacak 25 Ekim'den itibaren. Kim bilir belki bundan sonraki yayın döneminde de hala e, dinleyicilerin beğenisi sürerse... ...ayda bir iki saatlik bir program çıkarız <gülüyor> belki. Öyle olabilir. E, 25 Ekim'de yayınlanacak olan programın saatinin henüz e, belirlenmediğini söylediler. Ama radyo zaman zaman anonslarla bunu bildiriyor... Evet, evet, yeni yayın dönemi <gülüyor> detaylı bir şekilde bildirilir nasıl olsa. Peki hadi nasıl kapatıyoruz e, eski yayın dönemi? Aslında bir şey kapatmıyoruz gibi geliyor bana ama e, en azından haftaime gidiyoruz. <gülüyor> ee, diyoruz. Şimdi en son programın e, sonlarında kaldığımız yer ki yani bunu konuşalım dediğimiz yer. Bir bilinçli unutma üzerinde <gülüyor> Evet. Aynen öyleydi e, ve benim bilinçli unutma üzerindeki karar mekanizmalarıyla. Ilgiliydi. O araştırmayı kısaca e, hatırlamak gerekirse e, bir grup deneye e, bir liste veriliyordu ve kelime, o listede yer alan kelimelerin çağrıştırdığı diğer kelimeleri hatırlamaları söyleniyordu. Bir başka grup denekten de e, bu kez bu hatırlama faaliyeti içine girmemeleri isteniyordu. İşte zaman zaman sözünü ettiğimiz efemar yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada hatırlama sırasında aslında öteden beri bilinen ve zaman zaman bizim de gündeme getirdiğimiz e, beyindeki belirli alanların aktivasyonu izlenirken hatırlama işlemini bilinçli olarak bastıranlar da e, yeni sayılabilecek ve e, klasik anlamda, geleneksel anlamda bellekle ilgili olan bölgelerin dışında yer alan işte zaman zaman bizim de prefrontal korteks olarak gündeme getirdiğimiz alanda aktivasyon belirginleşiyordu. Yani beyin hatırlamak için bir takım yapılarını devreye sokarken hatırlamamak için de başka tür yapıları devreye sokuyordu. Ee, ve bu yine birçok e, sosyal işlev dolayısıyla gündeme gelen bölgede oluyordu. Şimdi benim e, girişim aslında senden bir istek tarzında olacak. Şu prefrontal korteks evrimsel olarak ve anatomik olarak yani kısaca neyin nesidir insan beyninde? Özetlemeni rica ediyorum. E, yani en basitten söylemek gerekirse e, herhalde yani beynimizin üçte biri yaklaşık uh -huh. hani en yakın akrabamız şempanzelerin yüzde yirmisi kadarı işte bu kedi düzeyinde mesela yüzde üçlere düşüyor. Hemen hani kedigillerden e, üyesi olduğumuz primatlara çıkışlar işte nasıl ne fark ediyor eğer bunu bir e, işte darwinyen adaptasyon gibi cevaplayacaksak. E tabii ki e, primatlar sosyal türler. Dolayısıyla bütün e, sosyal karmaşa, e, normların içselleştirilmesi, e, bir arada yaşayabilmenin e, kurallarının <gülüyor> e, gelişim boyunca içselleştirmesinin organı e, diyebiliriz. <gülüyor> e, bunu nasıl yapıyor? Bunu nasıl yapıyor? bir çalışma belliği denen bir şeyle yapıyor. Bir de demin işte söylediğin e, gereksiz olanın lüzumsuz olanın baskılanmasıyla e, çok iyi bir herhalde sinyal gürültü oranı amplifikatörü gibi düşünmek lazım. E, prefrontal, korteks e, verili bir anda sürekli bir uyaran bombardıman anındayız. Oysa ki bunların çok küçük bir bölümü bizi ilgilendiriyor. Büyük bir bölümü işte deyim yerindeyse bir gürültü olarak sunuluyor bize. Gürültüyü baskılayabilmeliyiz ki ilgilendiğimiz sinyalle uğraşalım. Anıların büyük bir bölümü de gürültü gibi kabul edilebilir. Bu durumda baskılanması gereken. Yine hani bir... Bunun en güzel örneklerinden biri işte bu parti efekti olarak verilen bir şey işte bir bir kokteyl partide nasıl o bütün o kakafonide bütün o gürültüde nasıl karşılıklı konuşabiliriz elimizde kadehlerimiz e, tam da prefrontal korteksin sayesinde prefrontal korteks geri kalan gürültüyü baskılar ki amaç karşılıklı iletişimin sağlanabilmesi biraz insan beyni işte yani memeli evrimi boyunca kedi düzeyinden örneğin ayrılırken herhalde bu en iyi başardığı şey bu gürültüyü baskılamak ve işte çevredeki ilgilenecek belirginlikleri daha amplifiye etmek. Örneğin aşina yüzler değil mi? İşte sosyal bir arada olmanın gerektiği şeyler, statik nesneler. Ee, dolayısıyla kedigillerde olmayan öyle bir görsel nöron ortaya çıkıyor ki e, bu, bu e, küçük nöronlar, parvasellüler nöronlar dediğimiz bu nöronlar işte e, dalga boyu analizi yapabiliyorlar, işte e, dış çevreye bir renk koyabiliyorlar. Böylece e, statik nesnelerin ...çevreden ayrılması, amplifikasyonu, çevre gürültüsünden ayrılması daha kolay oluyor. Kedilerin yapamadığı bir şekilde Anladım. ancak işte dış nesnedeki, görsel dış dünyadaki değil mi? hareketli nesneleri... Hı. ...zeminden ayırma yeteneğine sahipler o eski tür görsel nöronlarıyla. Peki o zaman prefrontal korteks en iyi gürültüyü baskılayan... <gülüyor> Ve e, amaca yönelik davranışı işte zaman boyunda amaca yönelik davranışı hedefine ulaşana kadar e, e, çalışma belliğinde tutulan o planı en iyi e, koruyan organdır. Evet. Diyelim bir indirgin evet. ilahat. Ama e, son zamanlarda gelişme gösteren sosyal kognitif nörebilimde yani sosyalleşmemizin kognitif nörebilim içindeki yerini anlamamızda bu bastırılan işte senin tırnak içinde gürültü dediğin ve amaç dışı dediğimiz davranışların e, ne olduğu konusu gündeme geliyor. Sosyal kognitif nörebilimde. Yani bütün insanlar için baskılananın veya yani gürültü anlamına gelecek olanın aynı şey olduğunu söyleyebilir miyiz? E, kuşkusuz ki hayır tabii ki hani e, bireyselliği oluşturan da bu e, olsa gerek ama işte o, o hani e, bir baskılamak, represyon biraz e, e, psikanizden, borçlanan şey gibi hmm. ama böyle, bu le bakınca analogik olmak kolay işte o evet. e, baskılanan şey aslında e, kişi için tehdit oluşturan e, şey psikanalitik tercih <gülüyor> terminolojisiyle olsa kendi kendi alanımızdan bakılacak olursak o çalışma belleğinde tutulan amaca yönelik davranışa ilişkin planı tehdit eden her türlü uygunsuz uyaran prefrontal korteks tarafından baskılanmalı ki onun çekinebilirliği, planın çekinebilirliği distraktibilitesi engellenmiş olsun. Evet. Peki. Değil mi? Bu beyin bölgesine gelen hasarların nasıl bu uygunsuz uyaranın baskılanması yeteneğini bozduğunu işte yine deyim yerinde ise semptom olarak distraktibilite çelenebilirlik yarattığını biliyoruz örneğin değil mi? Delirium dediğimiz durumlardı. Evet. evet. Bizim bu e, frenforatal korteksin sözü edilen işlevlerine girerek bir çeşit nöropsikanaliz yapmıyor muyuz? Veya ona bir giriş oluşturma gayreti içine girmiyor muyuz yani? Onun yolu oradan geçmiyor mu? Şimdi yine bize gelen mesajlara bakılırsa galiba ben sen tam böyle bir yine tırnak içinde juicy bir konu bulmuşken ben onu engelleyen kişi olarak görünüyorum. Evet. Yine burada da Engelleyici durumunda olacağım. Ama ben, Hayır, al, şimdi ben onu Aslına bakarsan şimdi yok. Basit bir analoji kurdum. Buradan e, neuropsikanalize girer miyiz? Gireriz ama biraz zor gireriz. Hı. Epey. E, epey bir daha dil birliği üzerine karşılıklı e, atışmamız, tepişmemiz lazım. Yani ben kolay geliriz demedim zaten. E, represyonla baskılama hmm. e, yani psikanalizasyon represyonuyla prefrontal korteksin e, primat evriminde gelişen o şey, e, baskılama e, fakültesi arasında bir analoji kurdum sadece. Tabii ama yani benim sözlerimin de altında şu vardı. E, bir kere prefrontal korteks Dediğin anda bir işleyen bellek dedin. İşleyen bellek bana göre zaman tüneli içinde benzerleri ve benzemezleri ayrıştıran ve günün amaçlarına ve ihtiyaçlarına göre bir çalışma gösteren bir bellek potansiyeli bu. İnanılmaz bir şey aslında zaman tüneli içinde seçmek. Ama öte yandan biliyoruz ki anılar... Çoğu zaman işte geçmiş programlarda konuştuk bunları. Yanıltıcı özelliklere sahiptir. Anılar e, zihin tarafından farkında olmadığımız bir şekilde manipüle edilir. O zaman işte geçmiş bellekten neler seçilecek, neler konuşacak onun yerine hakikaten ko kolay bir konu olmadığı kesindir. Ama aynı zamanda sosyal davranışlarda ihtiyaç dışı olanların baskılanması ve ihtiyaca yönelik olan bir şeylerin seçilmesi... Neredeyse işte belleği manipüle eden bu gibi geliyor bana. Evet peki. Yani Hı -hı. günün ihtiyaçların aslında sağlam saydığımız çok güvenilir olarak kabul ettiğimiz kimi anılarımızı bile günün şu anda karşımıza çıkan ihtiyaçlarını onu bile onları bile değiştirme potansiyeline sahip. Ee, elbette. Peki şimdi şeyden e, biraz çekiniyorum ürküyorum senin e, bu program için e, temel gündemini e, değiştirmekten e, böyle mi gidelim yoksa prefrontal korteks'e e, hazır girmişken Hı -hı, şey... bu senin işleyen benim çalışma belleği dediğim Hı -hı. E, şeyden ne anlıyoruz? E, Sosyallikte e, bu ne değiştiriyor da alttaki türlere göre biraz onu mu bu kavramları mı açmaya tartışmaya çalışalım. E, aslında e, tabi bunu yapabiliriz de. Bu e, ben şunu planlıyordum. Bu işte planın uyarınca gidermez. Planım uyarı planım şuydu. Yani prefrontal korteks dediğimiz beynin işte yüz ölçümünün üçte birini ve frontal korteks dediğimiz önde de öndeki lobun üçte ikisini oluşturan ve evrimsel açıdan çok belirgin olan bir yapı aslında işlevsel olarak 3 ana bölümde varsayılabilir. Orada öyle gitmeyi planlıyordum. Hı hı. Yani bugüne kadar yapılan araştırmalar gerek klinik bazda yapılan araştırmalar gerekse deneysel çalışmalar bu, bu önemli yapının 3 ana fonksiyon belirginliği gösterdiğini bize e, söylüyor. Bunlardan bir tanesi yürütücü işlevler denilen, karar verme işte plan planı uygulama gibi işlevler. Yani soyutlama <gülüyor> işte değil mi? Tabii. E, metaforların ardını görebilme e, dolayısıyla bir ileri e, bakabilme. Evet, bu mesela e, bu e, şeyin lob bölümünün üst e, bölümünde yer alan. Hı hı. Ee, nereden biliyoruz üst bölümünde yer aldığını? Çünkü buraya bir şey olduğu zaman bize bir yalancı depresif denilen bir davranış modeli. Peki, yani alın kelimeyi kaldırdığımızda gördüğümüz Evet. Yer, yani. yani bu yürütücü işlevlerin e, bu, buranın etkilenmesi sonucunda e, şey görmesi, e, etkilenmiş olması biz bize belli bir davranış modeli ortaya çıkartıyor. İkinci bölüm. Daha çok emosyonlarımızla ilgili bölüm ve bu lobun iç ve alt bölümüyle ilgili ee, ve yine hatırlatma yaparak söylüyorum. Limbik sistem dediğimiz emosyon ve bellekle ilgili sistemle çok yakından ilişkili olan bölüm. Buraya da bir şey olduğunda değişik nedenlerle yalancı psikopatik tip denilen yani içten gelenlerin e engellenememesi. Bir sosyal ortamda bunu Dürtülerin kontrol Evet, dürtülerin kontrol edilememesi. Üçüncü bölüm ise e, yine iç bölümde yer alan orta kısımda dikkatin sürdürülmesi ile ilgili. Dikkatin uyaranlar üzerinde amaca yönelik olarak tutulması veya başka uyaranlara doğru ile ilgili. Yeniliklerin <gülüyor> ayırt edilmesi. De Kesinlikle. Hı. Yani bu üç e, işlevsel belirginlik ki anatomik yapılar üzerine oturuyor. Ve klinik çalışmalar bunların üçünün de belli davranış modellerine oturduğunu söylüyor. Ben böyle devam etmek istemiştim. Peki o zaman bir müzik arası verelim mi şimdi? Ondan sonra devam edelim. Ee, verebiliriz. <gülüyor> Yalnız bu müzik arasında benim ufak bir açıklamam olacak. Ee, yaklaşık işte 35-37 yıldır varlığından haberli olduğum e, bir sanatçının ne yazık ki 1992'de e, öldü bu sanatçı. E, 20. yüzyıl Arjantin folk müziğinin de en önemli temsilcilerinden birisi belki de en önemlisi olarak kabul edilen Atavualpa Yubanki. E, Latin Amerika İspanyol ona Japanki demesi e, Peki. Bundan sonra demeye çalışırım. <gülüyor> e, Atavualpa Japanki Heh. Aslında e, sanatçımızın orijinal ismi değil. Sanatçımız bir Arjantin yerlisiyle bir bask annenin çocuğu olarak dünyaya geliyor ve 10 yaşında e, Arjantin e, Buenos Aires'e 200 kilometre mesafede bir e, yerleşim bölgesine gidiyorlar ve o tarihlerden itibaren Arjantin yerli müziğinin e, izleyicisi ve aynı zamanda sanatçısı haline geliyor. E yani Mercedes Sosa ile birlikte de hani onlara ve kansiyon akımının işte e, sol protest folk'un e, bütün 70'ler 80'ler boyunca Kesinlikle. en büyük bir Avrupa ölçüsü. Avrupa macerası var e şöyle 3 yıllık bir Avrupa. Yani muhtemelen Junta'dan kaçmak. Tabii Peron'dan kaçarak. Peron'dan kaçmak. Evet. Her ondan kaçıp, e, çünkü o, o tarihte Arjantin Komünist Partisi'nin üyesi, hı hı. bir de oradan baskı yiyor, bir de yerli e, e, şey yani işlerine burnunu hı hı. soktuğu hı hı. için. Sonuç olarak çok ünlü bir sanatçı ve dünyacada çok iyi tanınan, bir özelliği olan bir sanatçı. Hatta Hualpa <gülüyor> Japanki'den çok bir parça. Los ejes de mi carreta, Porque no engraso los ejes me llaman a van çünkü porque no Meyvanı los Meyvanı me llaman engrasam. si a Meyvanı me gusta que suenen engrasam. que los quiero engrasam. si a Meyvanı me gusta que suenen engrasam. que los quiero engrasam. Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Demasiado largo el camino Sin nada que me entretenga Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar Necesito silencio yo no tengo en çok pensar tenía Peru, hace tiempo ahora ya no pienso seviyorum. Ama şimdi düşünmem. Teni Peru, seviyorum. Ama şimdi düşünmem. Teni Peru, seviyorum. Ama Kalosu boy, ayn graza. iki Inka kralının ismini şahsında birleştiren, e, çok da onlara layık bir ömür ya. yaşayan, Tupak bir tanesi. Ataol Parti Doğru. Japankiydi. Başka evet. bir kral mıymış? E, evet. Peki. E, o zaman... E, İkleyen bellek. Ne yapıyoruz? E, eski dönemin son programı. Belli bir yere getirelim. E, bunu ondan sonra da belki bir programla devam ederiz. Aslında e, belki bir... Bu işte İngilizcesi working memory olan şeyi ben ısrarla çalışma belleği olarak karşılarım. Sen işleyen bellek diyorsun. Yok yani kesin tercihim ee, değil o benim. Çalışan bellek hmm. olarak karşılamaları da duydum. Her ikisinin temel itirazım sanki bu fakültenin aktif bir iş yapıyor olması. Hayır bana sorarsan primatın çalışabilmesi için bir olanak sağlayan bir bellek biçimi bu. Hı hı. Onun için pasif olarak orada kullanırsan kullanırsın kullanmazsan kullanmazsın. Onun için ben bunu çalışma belleği olarak evet. karşılıyorum. Evet. Çalışmadan da işte kastettiğim şey bir, bir plan program bir davranış amacına ulaşmaktadır. O amaç için çalışıyorsun. İşte o çalışma sırasında gerekli plan ve stratejileri tuttuğun yer o bellek. Belliğin kendisi bir şey yapmıyor. Sen yapıyorsun aslında. Hı hı. Yani buradaki rol daha çok belleğe verilirken hı hı. bizim yorumumuz daha çok belleği kişinin işte yaşadığı günün olayları, ihtiyaçları günden birlikte bir çeşit manipülasyon içine. <gülüyor> evet. E, tam, tam da manipülasyon doğru şey e, belki de. Hani e, Hawking Foster isimli bir e, çalışmacı çok, çok beğendiğim bir şekilde ifade eder bunu. E, primatlar e, zamansal köprülemeyi beceren e, tek memeliler belki. Diğer bütün organizmalar <gülüyor> şimdi ve burada da yaşıyorlar. Ancak e, fizik uyaranların ve hedeflerin fiziksel varlığı gözlerin önündeyken belli davranışlar e, yapabiliyorlar. Ama e, belli bir hedef e, zaman içinde belli bir noktada ulaşılabilecek bir şey ise buna yönelik bir plan strateji e, kurma yetenekleri yok. Çünkü buna ilişkin alt altyapıları yok. Hmm. Evet. ...ne zamandır ki primatlar ortaya çıkıyor... ...işte böyle bir nöral alt yapı ortaya çıkıyor... ...işte değil mi... ...prefrontal korteks böyle bir şey... Evet. ...en basit nasıl gösterilir bu... ...bir makak maymununu... ...bir perdenin arkasına oturtursak... ...ve ona... ...eli biraz hızlanmamız gerektiğini söylüyor... Onun için yeni programa... ...bir şey oluşturacak şekilde hızlanalım istersen abi... ...bu... Gecikmeni cevap e, paradigmasını çok hızlı söyleyeyim sen de e, kapat istersen e, bir ödülümüz bir bir besin ödülü olsun ve iki tane de e, iki tane de mekanımız olsun A ve B mekanları. A, A ve B mekanlarının altında saklanmış olan bir e, besin ödülü. E, diyelim ki ağının altına saklandığını gördü maymun perde indirildi e, belli bir gecikme zamanı oldu 30 saniye kadar kaldırıldığında ağının altında olduğunu bulma yeteneği böyle bir şey e, primatlar dışında bu e, ödevi gerçekleştirebilmek mümkün değil bu da niye çünkü bu yeni nöron tipi e, sadece göz önündeki olan nesneleri değil onların soyut özelliklerini de e, saklama yeteneğine <gülüyor> sahip. Evet. Şimdi bu programa gelirken Atavu Valpay Japankin'in benim çalışma belliğimde e, öne çıkması ve bugünün programında bir çalınma tercihi haline gelmesi belki de önümüzdeki yeni dönem programının bir girişi olabilir. Ben niye böyle bir şeye ihtiyaç duydum? Nereden geldi? Ah evet işte bunları konuşuyorlar değil mi? İnsana ulaştıkça dil, e, simgesellik e, bu çalışma belliğinin süresini belki de e, yaşam boyu sürecek şekilde değil mi? Amaçlarımızın bazıları işte erken e, ergenliğimizde konuluyordu, ömür boyu sürüyor falan. E, yani, i̇şte primatların evet. çoğu için geçerli olmayan bir şey. 30 saniyeden söz ediyoruz falan. Evet. E, bu kışkırtıcı bir e, noktadır ve hmm. e, hani geçen e, yayın dönemini... Böyle kapatalım, belki de e, Açık Beyin et Gmail e, koma bir sürü itiraz alacağız bu kışkırtıcılık noktada di, diye düşünerekten. Evet, hepsi kabulümüzdür. <gülüyor> e, veda edelim. Evet, evet. Peki yeni yayın döneminde e, görüşmek üzere. Yeni yayın üzere. döneminde buluşmak hoşçakalın üzere efendim. Olsun. Sağ olun. Hoşçakalın. Açık Beyin. Nöro my brain. My brain Neuro felsefe, nöro ekonomi, nöro politika, nöro sanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrı da ve Hakan Gürbüz.